Başka bir sualiniz isteğiniz var evet, mıdır? Bayanlar namaz kıldığı zaman birileri gördüğünüz zaman namaz kabul oluyor mu? Evet yöneltelim inşallah pekala. Afiyet diliyoruz Sevcan Hanım. Diyarbakır'a selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Muhtemelen tamam, hocam korkuyorum dedi. Sizden dua istedi İnşallah korkularına i̇nşallah dua, ederiz. O da bize dua, dua etsin. İnşallah. Bir de bayanlar namaz kılarken başka birisi onun namaz kıldığını görürse namazlık geçerli mi yoksa geçersiz mi? Evet bu seyircimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve önemli bir soru sordular. Ee, farz namazları biz kılarken bu namazları e, kılmak riya değildir. Yani nice insanlar var ve e, ne tuhaf insanlar var ki bazen e, diyor ki ben diyor e, camiye gitmiyorum. Niye? Çünkü insanlar benim namaz kıldığımı görüyorlar diyor. Halbuki sevgili peygamberimiz cemaatle insanlara namaz kıldırıyor ve cemaatin öneminden bahsediyor. Camiye gitmek ee, bir Asli, aslında, Asli bir görev aslında. bir görevdir. Ee, i̇nsanlar camiye gitmeli. Hatta e, bir kısım alimler e, cemaate gitmenin farz en azından vacip olduğunu söylemektedirler. Hı hı. Şimdi hanımlarımız genellikle tarlalarda, bağlarında, bahçelerinde namaz kıldıkları zaman namazlarını oturarak kılıyorlar. Şimdi bunun doğrusu nedir? Bunun doğrusu e, farzları muhakkak surette Ayakta kılmaları gerekiyor. Tekrar ediyorum, hanımlarımız e, beni erkekler görecek diye oturdukları yerden namaz kılıyorlar. Halbuki oturdukları yerden farz namazı kılmaları geçerli değildir, sahih değildir. Bunu muhakkak surette ayakta kılmaları lazım. Ha sıra nafile ya da sünnete gelince onu oturarak kılabilirler. Evet. Onu oturarak kılabilirler ama farz namazı tekrar İfade edeyim ki onu ayakta kılmaları lazım. Erkeklerin onları görmesi önemli değildir. Çünkü onlar namaz kılıyorlar. Tabii bir hanım namaz kılarken malumunuz tesettürüne riayet eder. Muhakkak. Efendim başını örter, tesettürüne riayet eder. Tesettürüne riayet ettikten sonra bir başkanın, o başkasının onu görmesinde ona bir vebal yok zaten. Evet zaten görse de namaz bozulmuyor değil mi hocam? Hayır bozulmaz. Aynı şekilde devam Allah razı olsun.